95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim içeri. Ben de Madra Ve destekçimiz Buket Parmaksız'a teşekkür ediyoruz. Yılın son Açık Yeşil'ine başlarken 2022'nin son programı bugün. 28 Aralık programı ve her sene olduğu gibi geleneksel olarak yılın değerlendirmesini yapacağız. Yani 2022 Açık Yeşil gündemi açısından iklim Çevre ekoloji meseleleri, gezegen meseleleri açısından nasıl geçti ee, onu konuşacağız. Ee, genelde de yaptığımız gibi böyle 10 e, en önemli başlık gibi bir şey yapmaya çalıştık. Yine e, onları konuşacağız ama onlara girmeden önce yani bu 10'dan geriye doğru saymaya başlamadan önce bu sene aslında e, çıkan çok önemli bir kitap var onu hatırlatarak başlayalım. Greta Thunberg'in e, iklim kitabı, e, The Climate Book. E, kaç yazı vardı? Ben saymadım ama Ömer abi belki sen saymışsın. E, yani 104, 104 civarında dünya çapında hem bilimciler hem romancılar, e, iklim yalnız sadece iklim ve bilimle ilgili olan değil dünya konusunda pek çok konuya kafa yoran, duyguların ortaya koyan sanatçıların da içinde aldı. Yanılmıyorsam 104 kişinin yazıları var. Greta'nın kendi girişleri de bunun her dışında. bölümün başında, her bölümün başında Greta Thunberg'in bir yazısı var ve onun dışında da işte şu anda benim elimde kitap. Büyük bir heyecanla okumaya başladım. 440 sayfa civarında bir kitaptan bahsediyoruz. Ve gerçekten e, iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle ilgili her şeyden bahseden ve her alanın en önemli isimlerinin e, kısa birer yazısıyla, 3-4 sayfalık birer yazısıyla işte böceklerin yok oluşundan, e, sellere, mikroplastiklerden, e, hava kirliliğine, işte iklim biliminin temellerinden e, çözümlere kadar her şeyin yer aldığı bir kitap. Adı üstünde bir iklim aha, aha. kitabı. Hadi bir de bu jeo, şimdi son zamanlarda son derece önemli ve vahim bir şekilde meydana gelen jeo e, mühendislik, jeoloji mühendisliği yani parçacıklar sıçratma şeye filan, hmm. atmosfere atmosfere onunla ilgili de çok önemli bir bölümü var kitabın. Evet ve çok önemli yazarlar işte Naomi Klein'dan George Monbiot'a Michael Eymenden Margaret Atwood'a kadar aklınıza gelebilecek bu alandaki en önemli Thomas Piketty'lere kadar falan en önemli isimlerin yazılarının olduğu müthiş bir kitap zaten e, Greta Thunberg'in e, yani kapakta Created by Greta Thunberg diyor yani Greta Thunberg tarafından yapılmış bir kitap bu aslında yazılmış bir kitap değil ama çok önemli bir kitap şimdi bu kitaptan bir pasajı e, açık e, radyoda aralarda dinliyorduk Op, onu bir dinleyelim isterseniz Greta'nın bu kitaptaki bir pasajını ondan sonra devam edelim. Kendi sesinden evet. Holding the climate emergency is not only an opportunity to set things right, it is above all a duty that we must do. There is simply no other option. The first step in solving a crisis is not evaluating the full situation or taking immediate action. That comes later. The first step in solving an emergency is to realize that you are in one. And we are not there yet. We are not aware of the fact that we are in a climate crisis. But that is not the main problem. The main problem is that we are not even aware of the fact that we are not aware. Recognizing this double lack of awareness is the key to understanding the climate crisis. And yet, this is exactly what we fail to comprehend. İklim acil durumunu durdurmak, işleri düzeltmek için bir fırsat değil sadece. Bu, her şeyden önce yerine getirmemiz gereken bir görev. Başka hiçbir seçenek yok önümüzde. Bir krizi çözmenin ilk adımı durumu tümüyle değerlendirmek değil, derhal eyleme geçmek de değil. Bunlar daha sonra yapılacak şeyler. Bir acil durumu çözmenin ilk adımı, acil durumda olduğunu fark etmek. Ve henüz orada değiliz. Bir iklim krizi içinde olduğumuz gerçeğinin farkında değiliz. Ama asıl sorun bu da değil. Asıl sorun şu. Biz meselenin farkında olmadığımız gerçeğinin bile farkında değiliz. Bu çifte farkında olmayış durumunu fark etmek, iklim krizini anlamanın anahtarı. Ve işte kavramaktan yoksun olduğumuz asıl şey, Tam da bu. Açık Radyo. Evet. E, bence bugüne kadar bu konuyla ilgili söylenmiş en önemli söz şu. Greta tarafından burada söylenen. Biz meselenin farkında olmadığımız gerçeğinin bile farkında değiliz. Her geçen gün e, bu söze daha çok hak veriyorum doğrusu da. Evet aynı şekilde. O yüzden de Açık Radyo'da bunu da bir Station ID dediğimiz işte sık sık dolaştırdığımız en temel alıntılardan biri yaptık. Evet, Greta'nın kitabı 2022'de önemli bir, 2022 sonlarına doğru çıktı, önemli bir e, yayında Onun dışında bir de geçen hafta konuştuğumuz son dakikada gelen James Hansen ve arkadaşlarının 14 yazarlı Global Warming in the Pipeline, yani boru hattındaki ya da gelmekte olan e, beklenen kitabı, e, Küresel Yolda, evet, evet. Yolda olan küresel ısınma başlıklı son derece korkutucu yazısı. Geçen hafta bunu uzun uzun konuşmuştuk. Ancak bu yazının özellikle yayınlanmasının yani resmen yayınlanmadı henüz, e, Yayınlanmasının ardından IPCC'nin de e, raporlarını değiştirecek güçte olduğunu, e, çok daha kötümser e, bir e, yere doğru gittiğini ve aslında eylemin çok daha acil olduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz iklim eyleminin emisyonları sıfırlamanın çok daha hızlı yapılması gerektiğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu da önemliydi. Evet, yani dünyaya küresel ısınmayı ilk kez çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri senatosunda davetli olarak yaptığı tanıklıkta ortaya koyan James E. Hansen ve arkadaşlarının yaptığı bir şey. Yani 1988'deydi yanılmıyorsam. Evet. Ve o tarihten sonra şimdi belki de bugüne kadar yayınlanmış en radikal en çarpıcı IPCC raporu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporlarının da yanlışlı yani eksiklerini gidermeye yönelik e, çok önemli bir araştırma James Hansen, Makiko Sato, Leon Simons, Larissa Nazarenko ve pek çok başka e, 14 bilim insanı tarafından yapılmış bir araştırma Şimdilik ARK sahibi, ARK SİB'de yayınlandı ama birazdan yani yakın bir zaman gelecekte resmen de yayınlanacağını biliyoruz. Evet, şimdi 2022'nin dünyada en önemli 10 en çok konuştuğumuz diyelim ya da en fazla dikkatimizi çeken 10 olayını şöyle kısaca bir geriye doğru sayalım. Ben 10 numaraya bu sene... Just Stop Oil'ın e, nasıl diyelim radikal e, iklim eylemlerini koydum. E, aslında Just Stop Oil e, bu yıl zaten kurulan 2022 başlarında Şubat ayında kurulan bir grup e, İngiltere'de e, bir aktivist grup e, ve oldukça sert e, görünen e, sivil e, itaatsizlik eylemleri ve direkt eylemler doğrudan eylemler yapıyor. Ee, özellikle de amacı e, İngiltere'nin yeni fosil yakıt e, lisanslarını ve yeni fosil yakıt kuyularının açılmasını, petrol kuyularının açılmasını e, engellemek ve e, çok geniş bir e, e, eylem repertuarı ortaya çıktılar. İşte futbol maçlarını bloke etmekten, e, çeşitli petro şirketlerinin binalarına boya püskürtmeye, e, işte Formula 1 yarışını ee, önlemek için sahaya çıkmaktan ki kendilerini de epey burada riske attılar. Ee, i̇şte e, en meşhur, en fazla basına çıkan sanat galerilerindeki, müzelerdeki çok ünlü e, eserlere, resimlere e, onlara zarar vermeden de olsa e, baya e, <gülüyor> yani saldırgan bir şekilde e, işte şey yapmak, protestolar Çor, yapmak. Evet, çorba ee, attılar, kipta evet. çapattılar ve, ve aslında kendilerine de yapıştırdılar. Patates, patates püresi attılar falan. İşte Leonardo Da Vinci'den Verme'ye ya da işte Van Gogh'a kadar, Monet'e kadar pek çok ünlü sanatçı bundan nasibini aldı ama çok da tartışma yarattı. Vandalizm diyenler oldu buna falan ama sonuçta iki e, Güneya e, 2000 kez e, gözaltına alınmışlar, e, aktivistler. E, 1 Nisan 2022'den bu yana 2000 kez gözaltına alınmışlar ve e, bayağı uzun süreler e, gözaltında tutuldukları da oldu falan. E, o yüzden bu oldukça e, nasıl diyelim ses getiren e, eylemleri, bu senenin e, bu seneye damga vuran eylemler ya da olayları arasında on numaraya koyduk. Dokuz numara bizim e, çok fazla burada konuşmadığımız e, bir konu olmakla birlikte aslında önemli bir, bir konu e, deep sea mining denen e, yani derin deniz madenciliği denen bir olay var. Bu derin deniz madenciliği aslında çok yeni ve henüz ticari bir şekilde e, yapılmasa da pek çok sondaj yapılıyor. E, yapılan şey denizin e, tabanında yani 200 metrenin 200 metre derinde mesela denizin tabanında tabanı tarayarak ya da vakumlayarak bir şekilde nasıl yapıyorlarsa <gülüyor> e, buradaki bazı nadir metalleri ya da e, işte hatta gümüş, altın, bakır, manganes, kobalt falan gibi, çinko gibi çok da nadir olmayanlar da var aralarında bunları çıkartma, bunun madenciliğini yapma yöntemi. E, i̇tiraf edeyim ki ben bu meseleden e, BNL'de haberdar oldum. Bir, bu sene yapılan İstanbul BNL'inde gashanedeki kısımda bu den, derin deniz ile ilgili bir iş vardı. E, evet. Oldukça detaylı videolar falan da olan. E, daha sonra biraz araştırdım. Gerçekten hem deniz yaşamını, canlı yaşamı, hem e, doğrudan doğruya okyanusları kirleten ve deniz yaşamını e, tehdit eden çok önemli bir şey e, gibi görünüyor ama kimsenin de pek e, haberi yok. Yine de Greenpeace bu seneki 2022 değerlendirmesinde Greenpeace buna karşı pek çok eylem yapıyor. E, derin Deniz Madenciliği'nin durdurun eylemleri yapıyor. E, bazı önemli okyanus ülkeleri mesela Yeni Zelanda gibi e, bunun e, yasaklanmasına yönelik bir e, küresel moratorium çağrısı yapmışlar. Almanya e, yine e, önemli bir alıcı, hani kendisi madencilik yapmasa bile önemli bir alıcı olarak deniz deniz madenciliğine karşı önlem ilkesini işleterek e, durdurma çağrısı yapmış. Fransa aynı şekilde yasaklama çağrısı yapmış. E, dolayısıyla pek çok ülke hatta Jamaika'da yapılan bir toplantıda yasaklama çağrısına katılmış. Bunun bir e, toplam bir yasağa doğru gittiğini söyleyerek iyi haber kategorisi almış ama bunu izlemeye devam etmek lazım. Derin deniz madenciliği hani yine e, yok edilen gezegenin hani son şeyini de kazımak yani bu artık karalardaki bitti bir de denizlerdeki şeyi madenleri çıkartıyorlar. Evet Guardian'ın ee, genel editörü yani şey bu iklimle ilgili editörü Jonathan Watts bu konuda son derece uyarıcı bir yazı makale kaleme almıştı zaten. Yani bu dünyanın evet. sonunu getirecek bir başka önemli gelişme diye çok altını çizerek de belirtiyordu. Evet, yani bir de şunu da düşünmek lazım, yani böyle bir şey başladığında bunun takibinin ne kadar zor olacağını da düşünmek lazım. Yani okyanusun hani ücra köşelerinde ne, kimin ne yaptığını takip etmek de mümkün olmayacağı için bunun tamamen yasaklanması son derece önemli. 8 numaraya gelirsek yine henüz başarılı olmasa da önemli bir gelişmeye dönüşme ihtimali bulunan küresel, e, plastik anlaşması. Bunu da geçen haftalarda konuştuk. Uruguay'da bu konuyla ilgili toplantı yapıldı. Birleşmiş Milletler e, yeni bir e, Paris anlaşmasına benzer ama bu kez plastik üretimini e, azaltmayı ve plastik kirliliğini önlemeyi hedefleyen yeni bir anlaşma yapılması kararı verdi. E, fakat e, Uruguay'da yapılan ilk tur görüşmeler çok başarılı olmadı. Çünkü Avrupa Birliği e, ve bazı ülkeler Uruguay, Ev sahibi Uruguay başta olmak üzere Ve Avrupa Birliği ülkeleri e, Üretimin de kısıtlanmasına yönelik Daha bağlayıcı bir anlaşmayı savunurken Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın Öncülük yaptığı bazı ülkeler Sadece Paris Anlaşması'ndaki gibi Ülkelerin kendilerine bırakalım gibi Bir gevşek e, anlaşmadan Yana oldukları için e, Bir ilerleme sağlanamadı ama e, 2025'e kadar 2024 ya da 2025'e kadar bu anlaşmanın çıkması kararı verilmiş. Dolayısıyla bunu bundan sonraki günlerde daha yakından takip etmek lazım. Bu arada şeyi de söylemek lazım. Yani plastiklerin vahametini tekrarlamak lazım. Yani 1950'de sadece yılda 2 milyon ton plastik üretilirken 2020'de bu şey 367 milyon tona çıkmış. Artık 400 yüz kat artıysa bu. Hatta böyle devam ederse herhangi bir yasak ya da kısıtlama gelmezse 2050'de 1 milyar tona çıkacağı söyleniyor ve bunun büyük bir kısmı yani bugüne kadar üretilen plastiğin 9 milyar ton plastik üretilmiş. Bunun 7 milyar tonu şu anda şeymiş Atık durumunda ve işte e, hatırlarsa dinleyicilerimiz burada da çok sık konuştuk. E, okyanustaki bütün canlıları e, bu arak öldürmeye devam ediyor ve tabii inanılmaz bir mikroplastik de neden oluyor. insan Hı. sağlığına da zarar veriyor. Evet ben de bir de şey hemen ilave edin vakitler aldı ama e, Gretan'ın biraz önce sözünü ettiğimiz kitap The Climate Book'ta 200 300. sayfada çok ilginç bir fotoğraf var. Yani bütün bu dünya mirası koruma alınmış olan Yucatán'da, Meksika'da Yucatán takım adasında bir sanatçı Alejandro Duran yeni yani sömürgeciliğin tüketim yoluyla yeni biçimi diye bir İş yapmış ve sadece bu bölgeye gelen 60'ın üzerinde ülkeden gelen plastik şişeleri ve benzeri şeyleri yani kimi bira şişesi kimi işte sprey tenekesi filan 60'ın üzerinde ülkeden gelmiş bu mirası koruma yerinde. Atıkları buraya atıyorlar yani. Türkiye'de de zaten bu atık İthalatı meselesi bu sene çok fazla gündem olmuştu. Onu da buna ekleyelim. Özellikle plastik atık ee, Hızlı Hızlanalım biraz. 7 numarada e, geçen hafta yine konuştuğumuz COP15 ile ilgili e, karaların ve denizlerin %30'unun koruma altına alınması kararı olumlu gelişme olarak inşallah uygulanır tabii. E, bunu sayalım. 6 numara e, yine bir olumlu gelişme olarak COP27'de iklim zirvesinde Mısır'da ee, pek çok başarısızlığın yanı sıra e, kayıp ve zarar konusunda yeni bir fon oluşturulmasının kabul edilmesi bir pozitif. Ee, iki adaletinin sağlanması açısında olumlu bir adımdı. Bunu da olumlu gelişme olarak 6 numaraya koyalım. Mutlaka Beş numara... takip edilmesi lazım tabii. Evet yani. zaten daha tam çıkmadı. Yani 2024'e evet. kadar e, kesinleşecek. Bu da daha tam değil ama en azından önümüzdeki yıllarda takip etmek gerekiyor. Evet, Geçen peşini iki, asla bırakmamak gerekiyor yani. 2023'te Dubai'de olacak COP28 mesela. Onda da bu konu <gülüyor> daha fazla gündeme gelecek. Beş numarada e, tabii ki enerji krizi var. Özellikle e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve savaşın ardından e, daha önce başlamış olan aslında fosil yakıt fiyatlarının çok fırlaması ardından gaz, gaz temininin Avrupa'ya azalması nedeniyle ağırlıklı olarak Avrupa'da ve Asya'da başlayan bir enerji krizi. Yani Amerika'yı çok vurmadı ama bu enerji krizi denen şeyin e, iklim eylemini engellemesi için yapılan inanılmaz bir propaganda var. Ama e, dünyanın hiçbir aklı başında ülkesi e, ve hükümeti, aklı başında olmayanlar da dahil aslında, hiçbiri bunun... E, e, Kömürden çıkışı durduracağını söylemedi. Söylememesine rağmen bu sanki söylemişler gibi ya da kömüre dönüş başlamış gibi inanılmaz bir kara propaganda devam ediyor. Ee, tabii bu savaşla bağlantılı olarak e, North Stream e, boru hattındaki patlama, oradaki gaz e, sızıntısı e, gibi önemli bir şey de var yine savaşla bağlantılı. Bunu da hatırlayalım 2022'de olanlar arasında. Durdu mu acaba o gaz sızıntısı? En son, ben e, de rastlamadım daha takibi çok zor ve zor yani. Sızıntı evet. demek bile doğru değil, Akıntım. akıntı. Akıntı, evet. Boca, evet yani. Evet. Ee, yani enerji krizini e, tabii 2022'nin gelişmeler arasında saymak lazım. Ee, en yukarıdaki dört maddeyi felaketlere ayırdım. Çünkü gerçekten bu sene inanılmaz felaketler yaşandı yine iklim felaketleri. Dört numara e, tropikal siklonlar, kasırgalar, tayfunlar. E, Atlantik'te görülen, özellikle Küba'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne vuran Ian Kasırgası, Ian kasırgası e, en güçlü iki kasırgadan bir tanesiydi. E, aslında tarihte görülen çok güçlü bir kasırgaydı. E, özellikle de bu senenin en e, maliyeti yüksek e, olayı, iklim olayı oldu. Yaklaşık 50 milyar dolarlık bir zarara neden oldu. Ama Ayen Kasırgası tek değildi. Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfun'u. Ee, yine e, çok güçlü bir tayfundu. 250 kilometreye kadar çıktı e, hızı ve e, Filipinleri vuran Megi Tropikal Fırtınası. Bu çok güçlü bir fırtına olmamasına rağmen en ölümcül e, Tropikal Fırtınası olmuş. Bu senenin 214 ölü 132 kayıptan bahsediliyor. Filipinleri vuran bu olay dolayısıyla tayfunlar ve kasırgalar bu sene de hız kesmedi. Ben de ufak bir ekleme yapayım. Ian diye okunuyor galiba. Pardon. Ee, Pardon. Asürgesi. Son bugünkü bir haber var Guardian gazetesinde. 100 milyar dolara çıkmış şey zararı. Küba'yı, Floridayı ve Küba'yı vuran. Hmm. Evet. 100 milyar dolar. 100 milyar dolar. Ak akıl almaz bir Pacia yani. Evet ben ya. Wikipedia'dan almıştım. Demek ki artmış e, Bu o yeni çok de. artmış evet, evet yani. Evet. Üç numara kuraklık. Özellikle Avrupa'yı ve Çin'i vuran büyük kuraklık. İşte İngiltere'de bile 40 dereceyi vuran sıcak dalgası. Fransa'da nükleer santrallerin kapatılmasına neden olan nehirlerin kuruması. Yani Avrupa'da görülen en büyük sıcak dalgalarından biri ve en son yapılan çalışmalarda 20 binden fazla insanın ...bu Avrupa'daki sıcaklık nedeniyle, sıcak dalgaların nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Ama Çin'de de biz onu çok duymasak da Çin'de de çok büyük bir kuraklık ve sıcak dalgası yaşandı bu sene... Ee, Tarihinin da... en büyük kuraklığıydı, evet. Türkiye'de yani, de şu ya... anda aslında devam ediyor. Ben bir kontrol ettim biraz önce. Türkiye'deki kurak karitaları şu anda son 3 ay inanılmaz kurak görüyor. Yani. Evet, aynen. En ben de baktım kısmı. ama Yangtze nehri, yani bütün yüz milyonlarca insanın içme suyunu ve hayatiyetini temin eden, yani koca Yangtze Irmağı kurulmuş ya, inanamıyorum. Çamur Deryası'na dönüşmüştü, Çin'de. Evet, iki numara Doğu Afrika, Afrika boynuzundaki Etiyopya, Somali ve Kenya'da yaşanan 150 milyon kişiyi etkileyen büyük kıtlık. Bu da yine kuraklığa bağlı, sıcaklığa bağlı. E, 30 milyondan fazla insanın doğrudan doğruya aç olduğu söyleniyor. Ölü sayısı kesin bilinmiyor ama çok sayıda çocuğun özellikle bu kıtlık nedeniyle öldüğü biliniyor. Bütün işte bu sene ilkbahar yağmurlarının hiç yağmaması nedeniyle başlayan ve hala devam eden büyük bir felaket Doğu Afrika'da ve dünyanın evet, ben, numarada... ben de bir numaray geçmeyen bir ufak ilave daha bulmayayım çok az zaman kaldığını biliyorum ama 49 milyon insana çıkmış son birkaç günkü haberlere bakıldığı zaman yani açlığın artık Açların ölümün sayısı. eşiğinde evet. evet ölümün eşiğinde aç olan insanların sayısı 49 milyon. Evet. Evet ve Pakistan selleri tabi bu sene bir numarada. Evet. Ee, Pakistan selleri çünkü dünya tarihinde görülmüş en büyük sel felaketi olduğu Pakistan. Hatırlayalım e, Pakistan topraklarının yani teli, kelimenin tam anlamıyla sular altında kalan kısmı toprakların %15'i. Yani Pakistan Türkiye'den biraz büyük bir yüz ölçümüne sahip düşünün artık 15'in ne demek olduğunu ve e, ve toprakların %30'u da bir şekilde, üçte 1'i yaklaşık bir şekilde bu serden etkilendi. 33 milyon kişi doğrudan etkilendi ve 1700'ün üzerinde ölü e, var. 3 e, aya yakın süren çok büyük seller hala da tam olarak toparlanmadı ve 30 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. Ee, Pakistan'ın e, milli gelirinin %10'unu götüren bir büyük felaketten bahsediyoruz. Bu da... Yılın en büyük e, iklim olayı sayılabilir. Çok az zamanımız kaldı ama Türkiye'den 2-3 e, tane başlık sadece. Başlık söyleyip geçeceğim. E, bu sene Türkiye'de çok önemli e, çevre açısından, çevre mücadeleleri, ekoloji mücadeleleri açısından çok önemli gelişmeler oldu. Çok kısa e, şey yaparsak, işte Cengiz Holding'in meşhur İkizdere'deki e, taş ocağı meselesine karşı direniş Hala devam ediyor ama yıkım da devam ediyor. Ee, en önemli e, şeylerden bir tanesi bu sene olan e, tabi Akbelen e, ormanı ile ilgili ikiz köyün mücadelesi aynı şekilde devam ediyor. Orada hala e, kömür çıkarmak için biliyorsunuz bir ormanı tamamen ve bir köyü aslında haritadan silmeye çalışıyorlar. Bu Muğla'daki termik santraller için kömür çıkartmak için orada 500 günü aşan bir e, nöbet devam ediyor ikiz nöbeti. Ancak son zamanlarda, son birkaç gündür yeniden bir hareketlenme başladı. Ee, onu yakından e, takip etmek lazım. Ee, İkizköy mücadelesi son derece önemli. Ee, i̇yi haberler arasında özellikle e, eskiden yani 2000'li yıllarda çok fazla mücadelenin devam ettiği Munzur Vadisi'nde yapım planlanan HES projelerinin ve barajların tamamen iptal edildiği haberi geldi. Ee, bu da aslında son... Yeni bir haber. Bütün davalar sonuçlanmış ve tamamen iptal edilmiş. Çok büyük bir başarı aslında. Yani evet. 20 yılı 20 yılı bulan bir mücadelelerinden. Biz de defalarca gitmiştik e, bu protestolar için dersime. E, bu önemli. Onun dışında başka önemli başarılar da var. Mesela bir tanesi e, çok fazla konuştuğumuz burada da e, geminin adı neydi? Sao Paulo, değil mi? Sao Paulo, evet. Yani Sao Paulo uçak gemisinin zehirli geminin Türkiye'ye sokulmasının engellenmesinin hiçbir mücadele yürütüldü. Ve sağ olup gelmedi e, Türkiye'ye parçalanmak için. Bu önemliydi. Onun dışında da pek çok işte Amasya Çambük'ünde e, OSB, Organize Sanayi Bölgesi yapımına karşı köylülerin mücadelesi devam ediyor. E, Halil Bakır Madeni ile ilgili yine Cengiz Holding'in Kaz da açmak istediği Halil Bakır Madeni için e, ÇED olumlu kararı iddia edildi. Yine direniş sayesinde vesaire. Bütün bunlar aslında Türkiye'de İliç'teki siyanür sızıntısı meselesi e, çok önemliydi. E, orada altın madenindeki siyanür sızıntısı ile ilgili önemli bir mücadele verildi ama pek e, kabul ettirilemedi aslında. E, sanırım küçük bir ceza alıp kurtuldular oradaki madencilik firması. E, Vanınerciş ilçesindeki Zilan deresi üstünde kurulmak istenen HES projesi iptal edildi yine e, direniş sayesinde ve Son olarak da zeytinlikleri dikleri tehdeden e, torba yasaya konmak istenen madde e, yine büyük bir direniş sayesinde kaçıncı kere oldu? Bu sekiz mi oldu? On mu oldu? On galiba e, on. sayamadım, sayamadım yani. E, ama bir kez Pelin daha... Cengiz yazısında on, yanılmıyorsam 10 defa diyordu. Evet, yani yıllardır bunu bir şekilde her torba yasaya sokup çıkarmaya çalışıyorlar. Bu senede e, direniş sayesinde, aktivistlerin direniş sayesinde yine e, zeytinlikler en azından bir miktar e, kurtuldu diyebiliriz. E, Türkiye'den verdiğimiz pek çok haber aslında direniş haberi, mücadele haberi. Bunun da 2023'te de devam edeceğini herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. E, yani köyden, ikizlere ya da e, Çanakkale'den Vize'ye kadar her yerde bu mücadeleler devam edecek. Evet, 2022'yi böyle. Biraz iyi, biraz korkutucu haberlerle kapatmış olduk. Zamanımız da doldu. Gelecek hafta 2023'te açık işle devam edeceğiz. Evet. Görüşmek üzere Görüşmek ve iyi olsun. yıllar. İyi yıllar, yıllar. hoşçakalın. Hoşçakalın.